Hürmetli seyirciler, hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Ben Ankara İlahi Fakültesi'nden Enbiya Yıldırım, Değerli genç kardeşlerimle birlikte, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a, onun hadislerini ve sünnetini sizlere, elimizden geldiği kadarıyla anlatmaya gayret ediyoruz. Bu çerçevede, hadis ve sünnet bağlamında, Hanifi mezhebinin imamı, Büyük İmam Ebu Hanifi'yi, bugün sizlere elimizden geldiği kadarıyla, vaktimizin yettiği kadarıyla daha doğrusu, anlatmaya gayret edeceğiz. Tabi biz her programımızın başında yaptığımız gibi bir tahtamız var küçük de olsa. Safa kardeşim bizim programda ele alacağımız konuyu özet bir şekilde bir cümle halinde tahtaya yazıyoruz. Safa bugün ne yazacaksın? <gülüyor> Peki şunu buyurayım. Arap olmayan coğrafyaları İslam üzere tutan büyük imam. Arap olmayan coğrafyaları İslam üzere tutan büyük imam. Aziz seyirciler, değerli kardeşlerim bu sözün çok derinlikli bir anlamı var. İlerleyen program süresince inşallah anlattığımız zaman, anlatmaya gayret ettiğimiz zaman bu durum daha iyi bir şekilde anlaşılacaktır. Küfe diye bir şehir var bildiğiniz gibi. Bu Küfe nerede arkadaşlar? Irak. Irak'ta. Küfe şehrini kim kurdu hatırlıyor Hazreti musun? Hazreti Ömer Hoca. Heh. Değerli seyirciler Hicri 17 yılında yani Hz. Peygamber aleyhisselamın hicretinden sonraki 17 yılda 17. yılda Hz. Ömer efendimiz Küfe şehrini kurmuştur. Hz. Ömer'in böyle tek kurmuş olduğu şehir de bu değildir. Fusatı'da yani Kairey'de kuran Hz. Ömer Efendimiz'dir. Daha sonra bu küfenin bir özelliği daha var değerli kardeşlerim. Burada doğuya dedik ya İmam-ı Azam. Bu küfenin bir özelliği de Hz. Ali gibi ilgili bir özelliği var hatırlıyor musunuz? Evet, Başkentisi evet, mi yaptıracağım. Yaptıracağım. Baş, yani ona göre başkenti. Hz. Ali efendimiz Başkenti arkadaşlar Medine'den Kufe'ye naklediyor. İşte İmam-ı Azam bahsedecek olduğumuz Hanefi mezhebinin imamı rahmetullahi aleyh Hicri 80 yılında arkadaşlar burada doğuyor. Kaç yılında vefat? 150. 150. 150. Dolayısıyla kaç yıl yaşamış 70. oluyor? 70. yıllık bir ömürden bahsediyoruz. Yani 70 yıllık bir ömürde İslam ümmetinin neredeyse az kardeşlerim neredeyse yarısını etkileyen bir mezhebi kurmuş olan bir insandan bahsediyoruz. Yani 70 yıllık bir ömürde İslam dünyasının yarısını hemen hemen mezhebi anlamda, hanefi mezhebi itibarıyla etkilen bir insandan bahsediyoruz. Arkadaşlar, bütün o dönemlerdeki insanlarda olduğu gibi, İmam-ı Azam Hazretleri de, o da kendi dönemindeki hocalardan istifade etmek suretiyle kendisini yetiştirmiştir. Alkama bin Kays, Kadeşureyh, İbrahim en-Nekai gibi Döneminin önde gelen hocalarından ders almıştır. Ama bu hocalar içerisinde özel yeri olan biri var, kıymetli kardeşlerim. Hamad bin Ebi Süleyman. Bu hocasının özelliği şu, bu hocasından tam 18 yıl öğrencilik yapıyor. Yani esasında İmam-ı Azam'ı, öyle söyleyelim, İmam-ı Azam yetiştiren, onu İmam-ı Azam kıvamına getiren insan kimdir? Hamad bin Ebi Süleyman. Süleyman'dır. Sahabe mi kendisi? Değil, değil. Sahabe değil. değil. Ders veren hocası. O Atâbîn. Atâbîn'e beraber o da tabinden. Tabi Hayır tabi değil. değil. Sabi de değil. Hiçbir tanesi, hocalarında hiçbir tanesi sabi değil ama güzel bir şey hatırlattın. Şimdi İmam-ı Azam'ın arkadaşlar görüşmüş olduğu sabiler de var. Enes, Mesela Enes bin Malik, Ebu Tufel gibi arkadaşlar, Abdullah bin Ebi Efa gibi sabilerden bir kısmıyla da görüşmüştür. Dolayısıyla biz buna ne diyoruz? Sahâbîn görüşmüşse ne oluyor? Tâbîn'le. Tâbîn'le. İmam-ı Azam'ın böyle bir yönü de var. Ama tabii ki kendi döneminde senin de az önce ismini verdiğin insanda olduğu gibi Ata bin Ebi Rabah gibi kendi dönemindeki hadis bilginlerinden de hadis öğrenmiştir. Hadis öğrenciliği onlara yapmıştır. Evet. Hocam şimdi hadis öğrenciliği yaptı, hadis talebeliği yaptı ama İmam-ı Azam'ı biz fıkıhla biliyoruz. Yani amel ne? İmam-ı Azam'ı bu hanife diyoruz. Evet. İmam-ı Azam o dönemde hadis bu kadar revaçtayken, muhaddisler, hatta hemen arkasından gelen ulemamızda hadis tedvini varken İmam-ı Azam fıkha yönlendiren neydi? Çok güzel bir soru, yani İmam-ı Azam niye bir fakir oldu değil mi? E, evet. Hakikaten Rifa de ifade ettiğin gibi Hicri 2. asır yani 100'den sonra 200'e doğru uzanan asratta hatta 250'ye kadar giden süreç insanlar daha ziyade hadise meşru oldukları bir dönemdir. Niye İmam-ı Azam fıkha yöneldi Şimdi İmam Gazem hayatına baktığımız zaman esasında bu fıkıhçılığından önceki sürecinin kıymeti kardeşlerim e, kelami konularda uzmanlaşmaya çalışan bir insan olduğunu görüyoruz. Evet. Yani Hatta önce he eserinde Elfu Ekber evet. kelam kitabıdır. Tabii ki. kitabı. Öncelikle yapmaya çalıştığı şey kendisini kelam noktasında itikadi meselelerde yetiştirmeye gayret ediyor ama yaşamış olduğu bir olay onu buna döndürüyor. Ne yapıyor? Bir tane kadın cihaz geliyor arkadaşlar. Bir soru soruyor kendisine. O da diyor ki, soruna cevap veremeyeceğim. Sen istersen Hamad bin Ebi Süleymana git. Yani 18 yıl hocalığını yapmış olan ona git diyor. Sonra kadın ona gidiyor, soruyu soruyor. Cevap alıp dönüyor. Dönerken şaşırıyor tabi. Vermiş olduğu cevabı öğreniyor Hamad bin Süleyman'ın. Bakıyor ki ben diyor, bu işin bu tarafını düşünemedim diyor. Sonra onu bu etkileyince artık ben bundan sonra diyor, öğrenci olmaya karar verdim. Kimi öğrencilik yapacak? Hamad bin Ebi evet, Süleyman'a. Bu isim değerli seyirciler İmam-ı Azam hayatında çok önemli bir yer tutuyor. Hamad bin Ebi Süleyman'a zaten az önce ifade ettim. 18 yıl onun öğrenciliğini yapıyor. Daha sonra gidiyor onun yanına öğrencilik yapmaya başlar Hamad bin Süleyman'a. Ama ilginç bir şey yaşıyor Hamad bin Süleyman'la kendisi. Çok zeki bir insan olduğu için İmam-ı Azam. Eski usulde medreselerde arkadaşlar ders yöntemi şudur eskiden medreselerde. Hoca bugün dersi yapar, ertesi gün arkadaşlarından birine der ki mesela arkadaşımız bir özet yapsın, kardeşimiz bir özet yapsın. Şimdi bu şekilde bir özetleme isteyince bir bakıyor ki imam ı özetlemesi önceki günkü dersin neredeyse tamamını kapsıyor. kapsıyor. Yani her şeyi... Kafaya koymuş kafaya ya, koymuş. Sen matematik hesabın gibi bütün her şeyi İmam-ı Azam kafaya Koy. koymuş. Bunu görünce bu sefer diyor ki Hammad Tabi öğrencisini takdir ediyor diyor ki Bundan sonra benim yanımdaki baş köşeye kim oturacak? İmam-ı Azam Ebu Hanife. İmam-ı Azam Ebu Hanife tabi o zaman İmam-ı Azam değil yalnız. O İmam-ı o... İmam Azam kısmına daha gelmedik ona birazdan geleceğiz. Şimdi Tabi birinci öğrencisi konumuna gelince on yıl böyle derslere devam ediyor. Sonra Dersler devam ederken diyor ki ben artık diyor piştim diyor. Artık benim kendi ders halkamı kurmam lazım. Burası da çok ilginç. Diyor akşam evden çıktım diyor camiye giderken diyor. Niyet bu ama diyor. Ama diyor hocamla karşılaşınca diyor hocamla karşılaşınca o şeyimden diyor tekrardan vazgeçtim diyor. 10. yıl üzerine bunu söylüyor. Ben tekrardan hocamın öğrenciliğine devam dedim. Bu arada diyor bu arada Basra'da hocam ham bir yakını vefat etti diyor. Yani kader arkadaşlar ilahi takdir bakın nasıl örüyor diyor ki bir yakını vefat etti geriye de varis olarak hocam hammattan başkasını da bırakmadı diyor bu sefer hocam diyor o mirası almak için ne bırakıldıysa haliyle onu almak için diyor basra'ya gitti diyor dersi kime bıraktı? Ebanis yani çok ilginç bir şey hocası zaten hocalık kendisi hocasından ayrılıp hocalık yapmak istiyordu ama Allah ona Yine, yine hocası... ayrılmasına müsaade etmiyor hocam. Ha, ayrılmasına adeta müsaade etmek sizin. Yine hocasının makamında ama. Şimdi burası ilginç. Rifai. Şimdi gidiyor tabi hocası. Bir sürü ince meseleler geliyor. Yüze yakın mesele geliyor kendisine. Evet. Hep yeni orijinal meseleler. Bunlara cevaplar veriyor falan. Bunların da bir taraftan da notlarını tutuyor. Amacı ne? Niye notlarını tutuyor olabilir? Tastik ettirmek Sonradan olabilir cevap hocası? verebilmek için hocam. Yok. Hocasına tasdik ettirmek için daha sonra. Hocam evet. olmuş mu? Evet. Demek için. Amacı şu. Hocam elektrik var sende. Hocam bana geldi bu mesele. Ben buna bu şekilde cevap verdim. Ne dersiniz şeklinde. Arkadaşlar 60 kadar mesele 100 dedik. 60 kadar meseleyi hocasına arz ediyor. Hocası diyor ki bu 10 tane de sana katılmıyorum ama diyor bu geri kalan diyor 50 meselede sen diyor hakikaten çok isabetli güzel kararlar vermesin diyor. Ondan sonra hocasına bu övgüyü aldıktan sonra da vefat edene kadar Hammad bin Ebi Süleyman'dan asla Ayrılmıyor. Yani ilimde o zirveyi yapmış olmasına rağmen, yani bu çok önemli bir şey arkadaşlar. 60 meselede 50 tanesine hocan tasdik ediyor. Bunlar orijinal meseleler, sen bunlara cevabını üretmesin hocan sana katılmıyor. Katılıyor, 10 tanesinde sana muhalefet ediyor ama buna rağmen vefat edene kadar hocasından ayrılmıyor. Ama burada rüfayı az önce sen bir dile getirdin. Değerli seyirciler, İmam Ebu Hanife'nin, İmam-ı Azam'ın çok farklı bir yönü daha var. O da nedir? Geçimini aziz seyirciler, geçimini ticaretle yapan bir insandır. Bir nevi bakkalcı. <gülüyor> <gülüyor> bir nevi senin yaptığın gibi bakkalcılık. Kumaş bakkalcısı hocam. Kumaş, bakkalcı şey. kumaş tü tü tüccarı aileden gelen bir mesleğe devam ettiriyor. Yani şöyle söyleyeyim, bir taraftan dükkan çalışıyor. Evet. Tabii bu şu anlama gelmesin. İmam-ı Azam dükkanı bırakmış, öyle değil aziz seyirciler. Dükkana yine gidiyor, kumaş içiyle yine meşgul. Bu bana şunu hatırlattı. Son dönemde İslam dünyasını yetiştirmiş olduğu büyük muhaddisler var az seyirciler. Bunlardan bir tanesi 1999'da rahmetli olan Muhammed Nasuruddin Elbani. Bu zat yaşamış olduğumuz şu dönemde son 100 yıllık süreçte yaşayan en büyük muhaddislerden, hadis bilginlerinde bir tanesi kabul ediliyor ama geçimini saat tamirciliği ile yapıyor. Saat tamirciliği. İkinci büyük muhaddis benim hocam rahmetli Şuayp Arnavut Arkadaşlar, değerli kardeşim o da bakkal dükkanlarında, diğer işte manifaturacı dükkanlarında çalışmak suretiyle geçimini temin etmiş olan bir insandır. Yani bunlara bakıyor insan, bir taraftan da şunu diyorsun, ya bu kadar büyük bir insan olmuş, yani İmam-ı Azam olmuş veya Nasruddin Elbani olmuş, veya hep anavut olmuş ama diğer taraftan bakıyorsun, ticari faaliyetlerinde de bulunmuş, ikisi birbirini etkilememiş, yine büyük bir insan olarak yetişmiş ama, ben size şunu söyleyeyim az kardeşlerim, değerli seyirciler, bu insanlardaki zeka normal bir zeka değil, kesinlikle ben o kanaatteyim. Yani normal bir zeka değil, yani bu bizim, en azından kendimiz adına konuşayım, sizin adınıza konuşmaya, bu benim yapabileceğim bir şey değil. Ben çünkü şu an Arnavut Hoca'nın yanında öğrencilik yaparken, Abdülbaki şunu görüyordum, diyelim ki 30 ciltlik bir kitap var, evet. hoca diyordu ki bir meseleye bakmak gerekiyordu ya, oğlum git, Ahmet bin Âmbeli Müseddidi 29. cildini getir diyordu. Bakın bu benim yaşadığım bir şeydir. Size afaki bir şey anlatmıyorum. Gidiyordum ben 29. cildi getiriyordum. Hoca açıyordu kitabı. Birkaç sayfa ileri geri yapmak suretiyle o aradığı bahsi orada buluyordu. Ama zihinler, zihinler Yakup o kadar berrak ki ben hoca da bunu gördüğüm için çünkü hoca yani o 70'li yıllara kadar 70'li yıllara kadar yani 70 yıllık ömrüde o televizyonda, gazeteydi işte şuydur, buydur bu işlerle meşru olan insan değil. Hocam Tamamen kendisini bu işe vermiş. Kişinin burada aşkının, şevkinin çok olmasıyla alakalı. Günümüzde her birimizin meşgul olduğu farklı işte ilgili olduğu alanlar var. Abdülbakiye sorsak işte bilgisayar programcısı size 800 tane kodu hafızasından söylüyor. Bir tanesi futbolla ilgileniyor. 4 tane takımın ilk 11'inin numaraları ile beraber sayıyor. Aslında zihin Gerraklığı, zekanın fazla olması tamam ama kişinin biraz da kendini o işe adamasıyla da alakalı bu iş. Ya bunu de, deyince benim aklıma şey getirdin. İmam Nevevi getirdim. Evet. İmam Nevevi. Aziz İmam Nevevi Şafii fıkında Şafii olduğu için hemen ona tornistan yapıyorum. Bu arkadaşımız Hakiki Şafii. Hocam İmam Nevevi Hazretleri var ya 46 yıl yaşamış. Evet, hocam. Evlenmemiş yani. Evlenmemiş, bekar olarak kalmış. Ebu Gütte Hoca'nın da bir kitabı var. İlmi, evliye tercih edenler diye başka şeyde onu koymuş. Şimdi İmam Nevevi'nin az seyirciler hayatı boyunca yazmış olduğu kitapların sayfalarını hayatına taksim ediyorlar. Her günlü 16 sayfa düşüyor. Maşallah. Hocam Bunu sen şimdi gel akılla mantıkla izah et bana. Şimdi birileri diyebilir. 16 sayfa şöyle 16 sayfa. Ünga demiş. Parşömeni ayarlayacaksın, mürekkebi ayarlayacaksın. Tabii. Öyle normal iş. böyle bir 16 sayfa değil. Değil, değil, değil. Bilgileri yani, toplamak daha zor, en zor o. <gülüyor> yani düşün, biz elimizde imkanlarla, bilgisayar imkanı şudur, budur. Hocam ortaya konulan çabalar, emekler belli. Burada ben kesinlikle arkadaşlar, Allah'ın bu insanların zamanı açtığı kanaatindeyim. Bir de hasbeten lillah, yani Allah için kendilerini bu işe verdikleri için de Rabbimizin lütfu onlara ulaşmış gözüküyor. Evet. Bir sorun olacak hocam. Olsun bakalım. Ha. Hocam, Şimdi İmam-ı Azam Ebu Hanife diyoruz. Neden İmam-ı Azam denilmiş? Bunun hikmeti nedir? Şimdi bu esasında hoş bir soru. İmam-ı Azam ne demek kelime anlamı itibarıyla? Yani en büyük imam. En büyük imam. Şimdi bak arkadaş bunlar rahatsız olabilir. Yok hocam ben rahatsız olmuyorum ya. Ama sen şimdi İmam Şafii senin için en büyük imam. Evet hocam ama hani ben onda imam kabul ediyorum onda ama benim amel ettiğim imam İmam Şafii. Ama Ama İmam-ı Azam yani onu da seyir seyir benim azam. tabi oldum. Burada bir incelik var bunu söylememiz lazım. Aziz seyirciler İmam-ı Azam kelime anlamı itibarıyla en büyük imam demek. İsmi Taftik. Evet. Şimdi niye İmam-ı azam, i̇mam azam demiş? Bu kendi Hanefi mezhebi içerisindeki bir kullanımdır. Burada kastedilen bütün mezhep imamları içerisindeki en büyük imamdır anlamında değil. Hanefi mezhebi içerisinde imam ismi geçtiği zaman Ebu Hanefe'yi onlardan ayırt etmek için İmam-ı Azam'a özel bir tanımlama yapılmıştır. Olay budur. Yani Hanefi mezhebi içerisinde bir kullanım olmuştur. İmam-ı Azam dendiği zaman Hanefi mezhebi içerisinde alimler İmam-ı Azam diye birinin dile getirdikleri zaman diğer imamlardan ayırt etmek için İmam-ı Azam ifadesini kullanmışlardır. Ama bu kullanım, az seyirciler, bu kullanım Hanefi mezhebinde yerleşik bir ıslah haline geldiği için arkadaşlar, Artık Ebu Hanife ifadesi çok fazla kullanılmaz. O yüzden Hanefi mezhebinin kendi iç kullanımıdır. Ama ben size şunu söyleyeyim, Şafii mezhebi içerisinde de Hacı abi, Şafii mezhebi içerisinde de İmam Şafii Hazretleri için İmam-ı Azam ifadesi kullanılır. kullanılır, kullanılır. Dolayısıyla bu yanlış anlaşılması, mezhepler arasında kesinlikle bir karşılaştırma değil, mezhebiçi İmam-ı Azam'ı diğer imamlarda ayırt etmek için ne diyelim geliştirilmiş olan, kullanılmış olan bir, ifadedir. Hanefi mezhebinin İslam dünyasına sunmuş olduğu nedir? İmam-ı Azam Müslümanlar için ne ifade eder diye bir soru soracak olursanız arkadaşlar, Allah'ın bana lütfettiği kadarıyla benim kendi okumalarımın sonucunda erişmiş olduğum bir sonuç var. Onu size arz etmek istiyorum. Benim görebildiğim kadarıyla Ebu Hanife ve mezhebi Arap olmayan Müslümanların aklıyla Arapların aklını birleştirmiştir. Bu çok önemli. Şunu kastediyorum az seyirciler burada. Diğer mezhep imamlarına baktığımız zaman hepsinin ne olduğunu görürüz, Arap olduğunu görürüz. İmam evet. Şafii Hazretleri Arap. Ehlibeyt'ten Askalanda doğmuştur. Yani Filistin'dir ama Mekke kökenlidir. İşte Ahmet bin Hanbel, İmam Malik hepsi Arap. o coğrafyanın Arap olan insanlardır. Daha doğru, daha doğrusu yani burada varmak istediğim şey şu. Bu büyük imamlar hepsini rahmetle anıyoruz. Bu büyük imamların geliştirmiş oldukları yorum Arap coğrafyasının üretmiş olduğu aklın yorumudur arkadaşlar. Ama İmam-ı Azam, İmam Azam ve o cemaatin müntesipleri, o mezhebin müntesipleri dış dünyanın farklı bir coğrafyanın insanının aklını Müslümanlığa taşımıştır. Müslüman çünkü. Tabii. Biz bunlara ne diyoruz? Acem diyor. Acem. Yani Arap olmayanlara Acem diyoruz. Yani sadece bizim Türkiye'de Acem dendiği zaman genelde İranlılar kastediliyor. Tabi o zaman da ağırlıklı o coğrafya olduğu için ama biz bugün Acem dendiğimiz zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Bütün Arap olmayan coğrafyaları kastediyoruz. Şimdi ne oldu peki? Dış dünyanın Arap olmayan coğrafyanın dünya tasavvuru, hayatlara bakışı, örfleri, adetleri, gelenekleri sonuçta farklı olduğu için bunları İmam-ı Azam Arap aklıyla bu coğrafyanın aklını birleştirmek suretiyle Bunları yoğurmak suretiyle hatta bunun yoğurmasına fırsat tanıması suretiyle İslam ümmetine yeni bir ufuk açmıştır. İslam ümmetinin parçalanmasını da önlüyor hocam. İmam-ı Azam i̇mam Azam'ın en büyük yani Müslümanlar bu dine hizmetlerinden bir tanesi odur. Arap olmayan coğrafyayı İslam üzere, bak Safa ne yazdı buraya, Arap olmayan coğrafyaları bir arada tutan büyük imam. Yani İmam-ı Azam dikkat edin Hanefi mezhebinin yayıldığı coğrafyalara bakın. Evet. Hatta şöyle kaba bir çizgi çizeceğim sevgili seyirciler. Dünyanın ortasına Hindistan'dan gelen, Hindistan'ı ortalayarak bir çizgi çizin. Irak'ın kuzeyinden, Suriye'nin kuzeyinden o çizgiyi dünyanın ortasına devam ettirin. Yukarısına baktığımız zaman, yukarısına baktığımız zaman %90 oranında bu coğrafyanın Hanefi olduğunu görürsünüz. Şimdi bizim ülkemizde oldukça Ciddi sayıda belki bir 15-20 milyon Şafi nüfusu var ama benim dediğim şey o çizginin yukarısına baktığınız zaman nüfusun yüzde 90'ını Müslüman olanların Hanefi mezhebine müntesip olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu insanları Müslüman olarak tutan bakın Müslüman olarak tutan Allah'ın kendisini bu işe vesile kılmış olduğu insan Ebu, Hanif Ebu Hanife'dir. Şimdi mezhep düşmanlığı yapanlara gelsin esasında benim bu dediğim şey. Evet. Mezhep düşmanlığı yapanlara, mezhebe ne gerek var diyenlere gelsin bu söz. Burada bir bakın arkadaşlar, burada bir bakın, Hanifi mezhebi Ebu Hanife burada çok büyük bir işlev görmüştür. Bu insanlar kendi başlarına kalacak olsalardı acaba bu Müslümanlıklarını o gelenek çerçevesinde yaşayıp, yaşatıp kendilerinden sonraki çocuklarına aktarma imkanı bulabilecekler miydi yoksa kaybolup gidecekler miydi? O yüzden burada İmam-ı Azam'a elbette ki biz İmam Şafii Hazretlerinden de bir program yapacağız. Elbette ki onlara büyük saygımız var. Ama biz burada İmam-ı Azam'ın o mezhebi vasıtasıyla ortaya koymuş olduğu büyük hizmeti mutlaka görmemiz ve Allah onlardan razı olsun dememiz Şeyh. gerekmektedir arkadaşlar. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi tabi İmam-ı Azam'a... Konumlara baktığımız zaman nasıl bir çizgi takip ediyor diye bakacak olduğumuzda sevgili seyirciler bizim geleneksel çizginin esasında ikiye ayrıldığını görüyoruz. Bir geleneksel böyle eyle hadis dediğimiz daha çok rivayetler üzerinden hareket eden ikinci çizgi de bizim ehli rey dediğimiz hadisleri de elbette ki değerlendirmek suretiyle ama rey'i düşünceyi, rey düşünceyi Arap, olmayan aklı. Heh, Arap olmayan aklı çok güzel söyledin devreye sokan bir ikinci çizgi daha var. İşte bu Hanefi mezhebinin ortaya koymuş olduğu çizgidir. Şimdi Ebu Hanife'nin yaşamış olduğu coğrafya arkadaşlar, yaşamış olduğu coğrafya, küfe çok sıkıntılı bir coğrafya olduğu için bakın az seyirciler buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ebu Hanife'nin yaşamış olduğu coğrafya niye sıkıntılı? Şun, şundan dolayı küfe o coğrafya her türlü milletin adeta barınmış olduğu bir coğrafyadır arkadaşlar. Arabı var, arap olmayan çeşitli ettik unsurlar var. Yani acem dediğimiz unsurların hepsinden burada bir kısım insanlar yaşıyor. Bir nevi metropol niteliğinde. Metropol karmaşık. Karmaşık. Kozmopolit. Ha, kozmopolit. bir coğrafyadan bahsediyoruz. Hatta İmam Malik'in bir sözü var. Hazreti Aişe validemiz de benzer sözü söyler. Bunlar der orada akşamlar hadisleri imal ederler, sabah piyasaya sürerler. Evet. Yani Küfe ile ilgili böyle bir suçlaması vardır İmam Malik'in. İmam Hz.Aişe Validemiz de İmam Malik'ten önce buna benzer bir söz söylemiştir. Dolayısıyla böyle karmaşık bir ortamda yaşadığı için İmam Azam Ebu Hanife, rivayetlere karşı diğer imamlara göre biraz daha mesafeli olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Yani bir, bir çekingenlik kesinlikle söz konusudur evet. Ama bunun anlamı, aziz seyirciler bunun anlamı şu değil. İmam Azam hadisten müstahni olan bir insan, hadislere bakmayan bir insan. Bunu diyemeyiz. Niye diyemeyiz? Siz söyle. Niye diyemeyiz? Hocam yapılan içtihatlara baktığımız zaman Heh. gayet kullanmış. Hatta şöyle bir şey hocam. Tarihi Bağdat'ta geçiyor bu İmam-ı Azam'la alakalı olarak. İmam-ı Azam'ın talebesi Ozömeni'nin Ehli Hadis İmam Ebzai'nin cam camisine gidiyor, ders verdiği camiye Mısır'a. İmam-ı Azam'ın fetvalarını gale numan min sabit. Yani asıl ismiyle zikrederek şey yapıyor. İmam Evzai Ebu Hanife olduğundan bir haber. Evet. O da o sözü biliyor. Küfe'den akşamdan hadis uydururlar sabaha. İmam-ı Azam'ın da o dönemdeki bu yaklaşım hani işte o hadislere çok fazla şey yapmaz, değer vermez gibisinden. Bu anlayış da var kendisinde. Riva şey, şöyle anlatılıyor diyor ki namazdan önce o yazılan kağıdın bir kısmını okudu, cebine koydu. Namazdan sonra tekrar bir kısmını okudu. Bunlara kim söylemiş diye o talebesine sorduğunda sizin Ebu Hanife olarak zemmettiğiniz Numan bin sahibi söyledi diyor. Onun dizinin dibinden ayrılma. Ne güzel söylemiş, ne kadar güzel fetvalar vermiş, hükümler koymuş diyor. Çok güzel. Hocam ayrıca e, İmam-ı e, Azam'ın hüküm istinbatlarında kullandığı hadisleri topladığı müsnedi de var. Ona nispet edilen kitaptır. Evet. Şimdi burada esasında Safa şunu çok rahat bir şekilde diyebilir. Bir insan iştihat yapacaksa aziz seyirciler iki şeye yaslanmak zorundadır. Kur'an'a ve sünnete. Kur'an'a ve sünnete. Bir de şu var, unuttuğumuz şey şudur. İmam-ı Azam iki tane temel büyük öğrencisi var. Başka öğrenciler de var ya. İmam Bak, Muhammed, İmam Ebu Muhammed ve Ebu Yusuf. Bunlardan gelen, intikal eden Kitab-ül gibi kitaplara bir bakın. Asıl onlar mı? Asıl falan evet. bunlara bakın. Bu kitaplarda Kur'an'ın ve hadislerin beraber yürüdüğünü görürüz. Bunlar İmam-ı Azam'ın öğrencileridir. Ve yine unuttuğumuz başka bir şey daha var. İmam Muhammed kimin öğrencisidir? İmam Şafii. İmam Malik'in Şafi öğrencisidir. Evet. İmam Malik'in muvattağını rivayet eden ravilerden bir tanesidir. Evet. Şimdi bakın. Büyük hadis imamının öğrencisidir, İmam-ı Azam'ın öğrencisi. Dolayısıyla İmam-ı Azam'ı hadislerden uzak, işte sadece Kur'an-ı Kerim'e bakmak suretiyle hüküm veren bir insan olarak görmemiz asla mümkün değildi. Birazdan zaten ben İmam-ı Azam'ın hadislere nasıl değer verdiğini, onlardan nasıl yararlandığına dair sizlere birkaç örnek sunmaya gayret edeceğim. Evet. Dolayısıyla şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. İmam-ı Azam, elbette ki bir hadisçi gibi hadislerle çok fazla meşgul olan bir insan değil. Çünkü kendisine seçmiş olduğu alan fıkıhtır. Dolayısıyla fıkıh yoğunlukta olduğu için bir imam-ı azamdan sevgili seyirciler bir imam-ı azamdan bir Ebu Ani, bir İmam Buhari, bir İmam Müslim çıkarmamız asla doğru olmaz. Yani buna gayret etmemiz sağlıklı bir şey olmaz. O kendisine çizmiş olduğu alan fıkıh alanıdır. Fıkıh alanında çalışmak istediği için ortaya böyle bir tablo çıkıyor. Ama onun uygulamış olduğu kriterler göz önüne aldığımız zaman şunu görüyoruz. Arkadaşlar raviler hususunda çok fazla titiz olduğunu herkes kabul ediyor. Yani özellikle İmam-ı Azam yaklaşımı şu. Ben kardeşim bu dini biz yaşantıyı inşa ederken dayanacağımız, yaşanacağımız rivayetler çok sağlam olsun. O yüzden rivayetleri seçerken, rivayetleri seçerken oldukça katı olduğunu söylememiz gerçeğin ifadesi olur. O İmam-ı Azam ravileri incelerken sika olmalarına yani çok sağlam güvenilir insanlar olmalarına çok fazla ziyadesiyle hatta ehemmiyet veren bir insandır. Evet. Arkadaşlar onun kitap ve sünnete vermiş olduğu öneme dair esasında diğer imamlardan pek farkı olmadığını çok açık bir şekilde ifade edebiliriz. Bir söz nakledilir ondan. Şöyle diyor. Biz duyalım veya duymayalım. Resulullah'ın söylediği her şey başımız gözümüz üstündedir. Biz ona inanır ve onun Allah'ın elçisinin dediği gibi olduğuna şehadet Edelim. ederiz diyor. Bu neyi gösteriyor? İmam-ı Azam'ın ortaya koymuş olduğu yaklaşımı gösteriyor. Başka güzel bir sözü daha var. Diyor ki bizim önümüze bir mesele geldiğinde biz önce nereye bakarız? Kur'an-ı Kur Kur Kerim'e. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'den sonra nereye bakarım? Sünneti. Sünneti. Hazreti Peygamber aleyhisselama bakarım diyor. Orada da bulamazsam nereye bakarım diyor? Sahabenin ictimai. Bravo. Sahabenin İktimasına. İcmasına bakarım diyor. İcmasını, pardon. Diyor ki, Saben İcmasında bulamazsam diyor, bu sefer diyor, sahabelerin tek tek vermiş oldukları fetvalara bakarım. Onlar arasından diyor, onlar arasından uygun gördüğümüzü diyor, tercih ederiz diyor. Ama diyor, onlar da bulamazsak diyor, ondan sonra gelen diyor, insanlar İbrahim el Nahi gibi insanlar, onlar da bizim gibi. Humrıcıel, nahum rıcıel. Humrıcıel, nahum rıcıel. Onlar da bizim gibi zaten kendisi de tabi olduğu için de. hakikaten yani burada şu anlaşılmasın onlarda adam bizde adamız. Yani kendisini onların konumuna koyuyor. Değerli seyirciler zaten onların konumunda yani zaman olarak sahibi görmüş olan insan. Söz İmam Şafi'ye de isnat ediliyor hocam. İmam Şafii de söylemiştir o zaman yani illaki birine şey yapmak gerekmez herhalde. Ama bu e, İmam Azam'ın öncelikli sözüdür arkadaşlar. Başka sözler de var ondan nakledilen, bilmiş ol ki, öğrendiğiniz ve insanla öğrettiğiniz şeylerin en eftali sünnettir, diyor. Hatta bir tanesi kendisine geliyor diyor ki, bir fetva verdikten sonra sen diyor, hadise aykırı diyor, hüküm veriyorsun. İmam-ı ona sözü şudur, Allah Resulüne aykırı şekilde hüküm verene Allah'ın laneti olsun. Bizim ve vesselam Efendimiz'i nebi olarak, peygamber olarak benimsedikten sonra bizim peygamber aleyhisselama muhalefet etmemiz söz konusu olabilir mi? Ama nedir? İmam-ı Azam bir fıkıh alimi olduğu için, bir fıkıh bilgini olduğu için sana göre mesela belli bir meselede amel edilebilir durumda olan bir hadis, onun nazarında o meselede amel edilebilir, özelliklere sahip olmayabilir. İkisi arasında büyük fark vardır. İmam-ı Azam böyle bir yönü var kıymetli arkadaşlarımız. Evet. Hatta çok ilginç bir şey var. O kadar derinliğiyle ilgili Ahmeş diye bir hadisçi var. Ahmeş diye bir hadisçi var. Ona birtakım meseleler soruyor. Diyor ki bu meseledeki hüküm nedir diyor Ameş. E, Ebu Hanife de diyor ki bu konuda hüküm şudur. Sen diyor bu nereden biliyorsun diyor böyle olduğunu? E sizin diyor rivayet ettiğiniz şu hadis var ya diyor Ameş. Ameşe. Ameş e. diyor ki bu hadisi biz rivayet ediyoruz ama bu hadisteki bu şey ben İngiliz düşünemedim diyor. Evet. Sonra bir iki mesele daha bir iki mesele daha bakıyor ki karşısındaki bu insanın muhakemesi kavraşı hakikaten çok farklı. Sonra orada tarihi bir söz söylüyor. Hadisçilerin fakirler için kullanmış olduğu tarihi bir sözdür evet. bu. Ne olabilir? Ha, nedir? Hocam, hocam bu dinin söyle e, şey e, hadisler, e, hadisçiler eczacıdır. E, fakirler doktor. doktor. Ha, ha ilacı Tamam. Öyle bir şey izah Söyleyin hocam nah gelmeden. Nahnu essayadile ve nah e, nahnu nahnu essayadile ve entumul atubba. Bizler eczacıyız, Onlar Sizler. Çünkü ezanaya gittiğin zaman hani o zamanki aktarları düşünün. Şu andaki gibi ilaç satılmıyor. Oralarda ilaç yapılacak malzemeler satılıyor ya biz diyor bunların satışını yaparız. Yani hadisleri sizlere rivayet ederiz. Siz bunlar işlediğiniz için mesheniz itibarıyla evet. siz bir açıdan doktor gibisiniz diyerek İmam-ı Azam'ın o büyüklüğünü takdir etmiş oluyor. Şimdi birkaç tane örnek vereyim. İmam-ı Azam'ın hadisleri Öncelemesine, aleyhissalatü vesselam efendimizi kendisine rehber yapmasına dair birkaç tane hadis vermemize, örnek vermemize ihtiyacımız var. Şimdi diyor ki, biri geliyor kendisine, diyor ki, biz diyor iki kişi alışveriş yapacağız ama bir ay muhayyerlik tanıyacağız. Şunu kastediyor az seyirciler, ben Abdülbaki'ye diyelim ki bu elimdeki kağıtları satıyorum. Sonra diyoruz ki, ikimiz de vazgeçebiliriz. Bir ay birbirimize süre tanıyalım. Yani cayma süresi. İmam-ı Azam diyor ki böyle bir şey olmaz. Niye olmaz sence? Diyor. Ortada bir şey yok ya hocam. Mal yok yani. Mal var ya Aha, sana bu malı verdim. Tamam para yok hocam. <gülüyor> Parayı da alırsın. Mal zarar görebilir. Yok. Şimdi ben bunu niye anlatıyorum? İmam-ı evet. Azam'ın hadislere hadisleri kendisine Hı. delil almasına örnek olarak zikrediyorum. Burada demek ki bir hadis olması lazım. Değil mi? Evet. evet. O da şu. Hz. Peygamber aleyhisselam öyle üç günden fazla muayyerliğe izin vermiyor, ha, tamam. üç günden fazla muayyerlik olmaz diyor. Dolayısıyla İmam-ı Azam diyor ki, öyle bir ay ne ya, üç gün yeter, hani düşünmek için, kafayı tamam. görmek için, dolayısıyla diyor bu hadis aykırıdır, bu şekildeki alışveriş geçerli değildir diye söylüyor. Evet. İmam-ı Azam'ın uygulamış olduğu hadisleri değerlendirirken arkadaşlar onlara da bahsetmemiz, değinmemiz gerekiyor. İmam-ı Azam'ın hadisleri değerlendirirken uygulamış olduğu kriterler var. Bunlardan birincisi, Kur'an'a uygunluktur. Evet. Ama burada çok ilginç bir şey söyleyeceğim. İmam-ı Azam diyor ki, değerli kardeşlerim diyor ki, Bir insanın, bir insanın, Hz. Peygamber aleyhisselama nispet edilen hadisi, bunu Peygamber dememiştir diyerek reddetmesiyle, Peygamber aleyhisselamın sözü olduğu belli olan hadisi reddetmesi arasında büyük fark var. Birincisi diyor birinci işi yapan insan, yani kardeşim ben bu hadisin Hz. Peygamber Aleyhisselam'a ait olduğunu düşünmüyorum diyerek bu hadisi reddeden, kabul etmeyen insanı diyor biz hadis inkarçısı olarak değerlendiremeyiz. Arkadaşlar bu çok önemli. Yani onu Hz. Peygamber karşılık gibi konumlandırmak doğru bir şey olmaz diyor. Çünkü o insan ne yapıyor? O sözün Hz. Peygamber Aleyhisselam'a aidiyetini kabul etmiyor senedine bir itiraz var. Met senedine peygamber sana bunu söylememiştir diye düşünüyor. Ama biz buradan yaşamış olduğumuz dönemdeki insanlara da bir kapı açmayalım. Heh. Özellikle zamanımızdaki yetel altyapısı olmayan kendileri iki kitap okumak suretiyle mücheet kabul eden O da Türkçe çok kitap. insan varlar. <gülüyor> değil mi? Yani bizim orada ben Trabzon'dayım bizim orada bir söz var. Musa Musa o kadar da değil. Yani şunu kastederler. Musa derken uyu biraz uzatırsın. Evet. Musa bak Musa ama Musa denmez. Yani her şeyin bir haddi hududu var. Dolayısıyla ben müşeyhidim. Ben oradan okudum iki satır. Ben de böyle yapacağım. İşte o hadis Hz. Hazreti Peygamber e aittir. Hazreti Peygamber veya bunu dememiştir şeklindeki bir yol tutulamaz. Tutulamaz. Yapılması gereken şey nedir? Hazreti Peygamber Aleyhisselam hadisleri okurken ciddi bir altyapı zorunluluğu kesinlikle söz konusudur. Mesela bu çerçevede arkadaşlar Reddetmiş olduğu, benimsememiş olduğu bir hadis var. Onun mesela Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın, arkadaşlar Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerini Kur'an'a nasıl vurduğunu, kıyas ettiğini anlamamız açısından bizim için önemli bir misaldir. Hadis şu, mümin zina ederse imanı başından gömleğinin çıkarıldığı gibi çıkarılır. Sonra tövbe edince imanı kendisine iade edilir. Diyor ki zina yapan insan, Allah muhafaza, zina yapan insan diyor imansız kalır o anda, İmansız kalır. Daha sonra aram fiili bitirdikten sonra imanı geri, geri gelir diyor. Bu diyor böyle bir şey söz konusu olamaz. Çünkü diyor ayeti i kerimede ve vezzani'' diyor. Orada zina yapan erkek ve kadından bahsediyor Allah. Bunların böyle Müslümanlığını gideceğinden falan söz etmiyor. Söz etmiyor. sadece. Aynı zamanda ayet-i kerimede Bismillah. ''Vellezâni ye'tiyânihâ minkum feâdûhumâ'' Ayet-i kerimede diyor ki sizden bu fenalığı yapan iki kimseyi cezalandırın diyor. Sizden diyor. Bakın ayet-i kerimede sizden. Bu ne anlama geliyor? Hala Müslümanlar. Hala Müslümanlar. Dolayısıyla diyor bir insan, İmam-ı Azam'ın yaklaşımını, güzelliğini görüyor musun Abdülbaki? Evet. Yani diyor, insan diyor günah işleyebilir ama bu günah o insanı İslam dairesinin dışarısına çıkarmaz. çıkarmaz diyor. Evet. Bu birinci kriteri. Zamanımız ne durumda Sayın Yönetmenim? Bir şey yok. Evet devam edin diyor. İkinci olarak İmam-ı Azam'ın uygulamış olduğu kriter arkadaşlar hadislere uygunluktur. Hadislere uygunluktur. Neyi kastediyoruz burada? İmam-ı Azam değerli kardeşlerim bir hadisi benimsemesi için kendi kriterlerine göre kendi kriterlerine göre o hadisin bu sağlam rivayetlerle çelişmemesi gerekiyor. Yani kendisini benimsemiş olduğu rivayetlere göre daha ağır basması gerekiyor. Mesela burada hepinizin bildiği yine Şafi'nin yanına gidiyorum. Mesela Hanefi mezhebinde, Hanefi mezhebinde bildiğiniz gibi ne yapıyor? Hanefiler sadece ellerini bir kere kaldırıyor. Ama sizler ne yapıyorsunuz? İntikallerde de ellerinizi kaldırıyorsunuz. Burada İmam-ı Azam yapmış olduğu, tabi İmam-ı Şafi'nin yaptığı da aynıdır esasında. İmam-ı Azam yapmış olduğu şey nedir? Bizim elimizdeki rivayetlere göre Hz. Peygamber aleyhisselam sadece iftidah tekbirinde ellerini kaldırmıştır. Diğer rivayetler bu rivayetlere göre önceliğe sahip ...değildir diyor. Dolayısıyla İmam-ı Azam burada yapmış olduğu şey nedir? Yaptığı şey Tercih. tercihtir. İçtihat, kıyas yapma. Kıyas yapıyor ama kendisinin daha sağlam görmüş olduğu, daha amel edilebilir durumda kabul etmiş olduğu rivayetlere... ...bunlar ne yapıyor? Arz ediyor esasında. Yani amel edilen, hali hazırdaki amele bakıyor, evet. rivayetle karşılaştırıyor. Hocam e, şimdi, e, Evzai mı onunla bunu tartışıyor? Ee, neden bu sen rivayet esasıyla oluyorsun da başka rivayette de Hazreti Peygamber'in ellerini kaldırmadığı e, geçiyor diye. Evet. O da e, ravinin, esas ravinin... E, evza ile tartışmaları evet. Burada Abdullah e, İbni Abbas olduğu mu? E, zannediyorum bir Abdullah ama hangi Abdullah olduğundan emin değilim şu an. E, şimdi diyor ki Abdullah Abdullah'tır yani zaten. Diğer ravileri sayıyor ondan sonra diyor ki Abdullah zaten Abdullah'tır yani. Onun evet. üzerine bir şey söz söylemeye Abdullah gerek yok. Abdullah İbni Mesud İmam Hanefi mezhebinin Ondan evet. evet. sonra Evza'yı evza e, susuyor mülkü. tabi. Şimdi tabi burada şunu söylerken diğer mezheplerde de haksızlık yapmayalım. Yani Şafii Şafi mezhebinin de, Şafii mezhebinin de elbette ki... Hocam o ikisi de Şafii'l mezhep. E, Sen Şafi <gülüyor> <Eski> Şafi. <gülüyor> Şafi de mi Şafii'sin? Hocam ben eski Şafii'yim. Eski Şafii. Tabi İmam Şafii Hazretleri'nde kendisine göre elbette ki o rivayetleri öncületme gerekçeleri var. Yani şu var arkadaş herkesin kendisine göre o müktesebatına bakçasına göre elbette ortaya farklı sonuçlar koyma imkanı hakkı var bunlar büyük imamlar. Ben hatta size şunu söyleyeyim. Sen diyelim ki Şafii değilsin. Bu da Hanefi değil mesela veya hiçbirimizin bir mezhebi olmadığını farz edelim. Bu namaz ellerin kaldırılması ile ilgili rivayetleri bir araya koyalım az kardeşim. Yani hangisiyle en nihayetinde amel edeceğiz? İnanın içimizde yine farklı görüşler ortaya çıkacaktır. Buna inanın yani. Yani burada bazı insanlar şöyle bir yanlış yaklaşım benimsiyorlar. Sanki mezhepler tefrikaya seviyet vermiş gibi. Burada, halbuki böyle bir şey söz konusu değil, ortada var olan delillerden sonuçta sen de kendi baksan bu mesele, sen de bir neticeye, bu da baksa, bu da bir neticeye ulaşacaktır. Biz zaten. Bir zenginliktir. Sen yeter ki, yeter ki bir derste de bunu ele almıştık, yeter ki sen karşıdakine bunu bir dışlayıcı aygıt haline dönüştürme. Ve biz ne dedik? Dedi ki, bunların hepsi, mezheplerin farklı uygulamaları esasında, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in farklı uygulamalarına hayat veriyor. Bu hayat verme vesilesiyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sünneti hepsi kalıyor. canlı kalıyor. Böyle bir durum söz konusudur. Üçüncü kriter, İmam-ı Azam uygulamış olduğu kriter, Hanefi mezhebi için en çok zikredilen, öne çıkarılan şeylerden bir tanesi de akla uygunluktur. Mesela, Kulleteyn hadisi var. Kulleteyn hadisi. Hocam şimdi burada akla hı? uygunluk derken Akla uygunluk derken tabi herkesin aklı değil. Bir evet. kere buradaki akılla kastedilen nedir? Yani böyle bir kere göze görünmeyeni, görünme ötesini kabul eden bir akıl. Mesela vahiy kabul edeceksin. Rasyonel akıl, ben gördüğüme inanırım, görmediğim yoktur. Melek yoktur, cin yoktur. Benim seninle bu mesele konuşma imkanım yok. Bilgiye dayanan akıl yani değil mi? Tabi tabi. Sünnete, Kur'an'a dayanan akıl. Kur'an ve sünnete dayalı, başka şeylerle, düşüncelerle şartlanmamış olan akıldan biz bahsediyoruz. Yoksa İslam'ı tekfir eden bir insana bizim bu meseleleri getirip İslam aklı çerçevesinde kabul ettirmeye çalışmamız mümkün değil. değil. Zaten bir sonuçta alamayız. Hocam, Şimdi arkadaşlar zaten sıralamaya binaen e, buradaki akıl olgusu aslında Kur'an ve sünnetten sonra gelen onun çizdiği hudutlar çerçevesinde olan güzel, akıl. Çok güzel. Aynen bu hocam. Bir daha söyle. <gülüyor> hocam zaten e, buradaki aklın hani Ebu Hanefen'in bu sıralamasında üç aklın Kur'an ve Sünnet'ten sonra gelmesi aslında Kur'an ve Sünnet'in çizdiği çerçevede e, düşünecek akıl. Aynen öyle düşünecek. Çok güzel. Kur'an ve Sünnet çerçevede. Harika bir söz söyledin ya. Evet. Bugün. Bugün esasında evet. bunu? Yazmamız lazım bunu. Evet. Ha? Haftaya tahtaya, haftaya tahtaya bakalım. Kalbimize mu? Yani. Şimdi akla uygunlukla ilgili bir örnek vereyim senin e, bu güzel izahın üzerine. Şimdi mesela Kulleteyn diye hadis var, bir hadis. Diyor ki, bir su iki kulle olduğu zaman necaset tutmaz diyor. Yani kirlenmez anlamında bir hadis. Bir kulle arkadaşlar 97 desimetre küp. İki kulle kaç desimetre küp? İki ile mi çarpacağız? 180-194 evet. Doğru mu? Doğru hocam. <gülüyor> 194 desimetre küp. Doğrudur hocam. Şimdi, İmam-ı Azam diyor ki, i̇mam Azam diyor ki, Şimdi hadiste geçiyor bu su kirlenmez diyor ama diyor ki bu su kirlenir diyor. Çünkü İmam-ı Azam'ın yaklaşımı şu. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hadisinde vurgulanan şey yani içine bir şeyler düştüğü zaman ufak tefek o su kirlenmez. Ama sen içine boca edersen pisliği affedersin hmm. o su artık temizliğini Itim. muhafaza etmez. Dolayısıyla ne yapıyor belli bir aşamadan sonra artık o suyun da kirlenebileceğini İmam-ı Azam kabul ediyor. Dördüncü olarak arkadaşlar kıymetli kardeşlerim bu çok önemli. Dördüncü olarak... Hanefi mezhebini benimsemiş olduğu Ebu Hanife'nin şahsında benimsemiş olduğu ölçü icmadır. Bu çok önemli. Evet. Hocam şimdi biz İmam-ı Azam'ın düşüncelerinin izlerini kimlerde buluyoruz? Öğrencilerinde. Vallahi Muhammed ve Ebu Yusuf özellikle. Ve diğer imamlarda, İmam Züfer gibi imamlarında buluyoruz. Şimdi İmam Muhammed'in çok güzel bir değerlendirmesi var arkadaşlar. Bu aynı zamanda e, İmam-ı Azam'ın da değerlendirmesidir. Diyor ki: Teravihle namaz 20 rekat olarak kılınması diyor. Ümmetin icma ile benimsemiş olduğu bir şeydir diyor. Bak burası çok önemli. Diyor ki Teravihle namaz 20 rekat olarak ümmetin benimsemiş olduğu bir husustur. Bu usta icma vardır diyor. Aynı zamanda Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir hadisi var. Sen Türkçesini söyle. Ma raahu'l muslimune hasenen fe ve indallahi Müslümanların güzel görmüş olduğu şey Allah, güzel. Allah katında güzel. güzeldir. Yani şöyle bir şey diyemeyiz Yakup. Müslümanlar yanlış olan bir şey üzerinde icma etmişler. Bunu diyebilir misin? Hayır. Çünkü nedir? Bu insanların birinci derecede hamaseti dine karşıdır. Yani dine karşı yanlış yapmalar söz konusu olamaz. Dolayısıyla burada vurgulanmış olduğu iki şey var. Bir, teravih namazı değerli kardeşlerim. Teravih namazı 20 rekat olarak kılınacak. İki, cemaat de kılınacak. Şimdi dolayısıyla bir keresinde zannedersem vurgulamıştık. Bunu ümmet benimsemiş mi? Evet. Benimsemiş. Hayırlı bir iş yapıyor mu? Güzel bir iş yapıyor. Hayırlı Peygamber efendimiz abi. de güzel Oğlum. olan Allah da güzel diyor mu? Kazanımlarını sakınca da? <gülüyor> Şimdi sana ne oluyor ona geleceğim ben de. Ya Hz. Ömer bu işi başlatmış. Evet mi? Allah razı olsun. Sevgili seyirciler Hz. Peygamber zamanda Peygamberimiz farz kılınmasına endişe ettiği için bu namazı bireysel kılmaya başlıyor ama Hz. Ömer efendimiz bakıyor ki Peygamberimizin vefatından sonra Herkes kendisi mescidin bir tarafına çekilmiş, burada namaz kılıyor. Diyor ki, bizim bunlara bir imam tayin esek, bu imamın arkasından bunlara cemaat yapsak, ne kadar tatlı hoş olur, diyor. Sonra bu uygulamaya başlanınca, ertesi gün geliyor Hz. Ömer, bakıyor ki, çok güzel bir imam, arkada cemaat. Bunu görünce Hz. Ömer'in sözü şu, ni'amel bid'atu hâzihi'' ''Bu ne kadar hoş bir uygulama oldu, diyor Hz. Ömer.'' Şimdi, Hz. Ömer bu uygulamaya başlatınca bir tane sahabi itiraz etmiyor. Evet. Bir tek Allah'ın kulu sonra itiraz etmeye Bütün ümmeti Muhammed yaşamış olduğumuz şu döneme kadar bunu devam ettiriyor. Sen bir ifade ederdin az önce. Sana, sen... ne Sana ne oluyor da? Sana ne oluyor ya? Bütün ümmet bu namaza gelmek için, teravih kılmak için camiye doluşuyor. Sana ne oluyor ki bu insanı Hocam, camiden çıkarmak için burada, uğraşıyorsun? Buyurun. Burada e, itiraz ettikleri nokta hemen şu oluyor. Yani Hz. Peygamber bunu düşünemedi mi? Hz. Peygamber bunu bilmiyor muydu? Neden cemaatle kılmadı da e, sen bunu çıkarıyorsun gibi bir şey oluyor. Yani kendileri Hazreti Ömer'in istihadını kabul etmeyip kendileri istihad ediyorlar. Öyle bir garip Orada bir göz var. ardı ettikleri bir şey var. Hazreti Peygamber aleyhisselam kıymetli kardeşlerim. Hazreti Peygamber aleyhisselam bazı şeylerin ümmet tarafından kendisininle birlikte yapılması durumunda bunların farz olarak telakki edilmesine peygamberimiz endişe ediyor. Arkadaşlarımızın Aynen. göz ardı ettikleri o. Şimdi bak. Peygamber aleyhisselam niye odasına çekiliyor? Odasına çekilmesinin nedeni şu. Şimdi insanlar onunla birlikte sürekli kılıyorlar ya. Evet. Ve bu insanların bir kısmı Medine'nin dışına gidiyorlar. Burayı işte göz ardı ediyor arkadaşlar. Diyelim ki Peygamber aleyhisselamla birlikte 30 günün 15 günü diyelim ki biz Medine'ye geldik atıyorum. Medine'ye geldik Peygamber aleyhisselamla birlikte işte yatsı namazıyla birlikte bu teravih namazını da kıldık. Sonra memleketlerimize döndük 15 gün sonra veya yani 1 ay sonra. Biz ne diyeceğiz memlekete gidince? Ne düdü gördük. Biz Peygamber Aleyhisselamla birlikte şu kadar namaz kıldık diyecek miyiz? Evet, diyeceğiz. Özel Peygamber... bir farziyet hissedecekler. Heh, dolayısıyla bu yerleşecek. Çünkü kıymetli kardeşlerim, Peygamberimiz zamanında şöyle bir şey yok. Bu farzdır, bu vaciptir, bu sünnettir şeklinde bir ayrım yok. Buna dikkat edelim. Gördüklerini Peygamber Aleyhisselam yaptı mı? Bitti. Semeni, yaptı evet, mı? Ha. Bitti kardeşim, bitti. Ama Hz Peygamber Aleyhisselam vefat ettikten sonra Peygamber Aleyhisselam vefat ettikten sonra böyle bir Erzurumlar'a yine bir e, çakma yapalım. Riks söz konusu mu? Yani Hz. Ömer Efendimiz onu cemaat olarak uygulattığı zaman insanlar bu farz oldu artık mecburuz şeklinde bir algıya kapılabilirler mi? Kapılamazlar. Hayır, evet. Niye? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Nübüvvet mekamı bitti kapandı. Göç etmiş. Kapandı kapı. Dolayısıyla orada bak hem Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın büyük bir hikmeti var. Hem de Hz. Ömer Efendimiz'in hakikaten çok büyük bir feraseti var. Yani bunu görmeye çalışırsak bence problem büyük oranda kaybolur. Bir de bir şey daha demiştik o zaman hatırlayın. Ya Allah'ın insanlarını camiden uzaklaştırmak hangi akla hizmettir? Akıl Askermiş. akıl diyorlar, evet. akıl kullanmıyorlar hocam ha, burada. Hem de akıldan bahsediyoruz, Abdülbahaki akıldan bahsediyoruz ama hakikaten bu akıl biraz da <gülüyor> iyi bir akıl olması gerekiyor. Tabi zamanımız... Yönetmek üzere benim de ağzımı zor açtırıyor bana e, sayın yönetmenim evet. Ya ben hangi birini bitireyim? Evet. Bir iki bir şey diyeyim de ondan sonra bari gidelim. Evet. Aziz kardeşlerim İmam-ı Azam'ın ibadet dünyasıyla ilgili bir iki bir şey söyleyeyim. Onu söyleyeyim bari. İmam-ı Azam'ın menakıbı var. Oraya baktığımız zaman İmam-ı Azam'ın, değerli seyirciler, sadece fıkhi anlamda iştihat yapan bir insan olmadığını aynı zamanda hayatını kullukla bezyen bir insan olduğunu görüyoruz. Bizim halil Rahman Camii'nin imamı vardı, Urfa halil Rahman Camii'nin imamı Yahya Pakiş diye oran imamıydı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah. Benim hocamdır, üç yıl üzerinde emeği var. O bize şöyle bir söz söyledi. Dedi ki oğlum dini ilimleri tahsil eden insan her zaman azimet tarafına yapışması lazım. Yani ruhsatlara değil de azimet tarafına yapışması lazım. Yani kasetmiş olduğu şey nedir? İslam ilimleri meşhur olan insanlığın ibadet dünyası diğer insanlara göre daha fazla olması lazım. O yüzden İmam-ı Azam hayatına baktığımız zaman İmam Şafii'nin menakımından da inşallah onda ondan bahsederken değineceğiz o büyük imamdan. Buna baktığımız zaman şunu görüyorsun aziz seyirciler ibadet ve ilim ikisi aynı anda gidiyor. Yani birini bırakayım diğeriyle yola devam edeyim şeklinde bir durum kesinlikle Hocam, söz konusu değil. Çok küçük yan akıt burada evet. aktarmak istiyorum ama ee, şimdi İmam-ı Azam'a bir e, adam geliyordu ki Diyor ki huşuyla namaz kılamıyorum. Ee, nasıl yapayım? Ee, o da develerimi düşünüyorum diyor namazda. Evet. Ee, siz nasıl yapıyorsunuz diyor. O da diyor ki ben e, develerimi kalbime bağlamıyorum ki ahırıma bağlıyorum. Ee, şimdi İmam-ı Azam'ın e, çok zengin olmasıyla birlikte huşu içerisinde namaz kılmasını böyle değerlendirebiliriz belki. Kesinlikle Allah razı olsun. Değerli seyirciler anlatacağımız şeyler tabi burada bizim bir saatlik zaman içerisinde İmam-ı e anlatmamız, bu program içerisinde onu sığdırmamız ne bizim kabiliyetimize sığar ne de zaman olarak buna müsaitiz. Allah bizi o imamları seven, onlara takdir eden, onlara hayırla yad eden, onlar vesilesiyle bakın onlar vesilesiyle biz yine Müslümanız. Onların bu yönünü gören insanlardan eylesin. Amin. Rabbim bizleri istikametten ayırmasın. Amin. Müslümanlar arasındaki kardeşliği, kardeşlik hukukunu güçlü, kavi eylesin. Amin. Hepimizi aleyhissalatü vesselam Efendimizin örnekliğinde Kur'an etrafında birleşmeyi hepimize Rabbimiz nasip eylesin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.